Zaman Yayıncılık sunar. Hudeybiye. Yaşan Mehmet Efe. Maşlar Selika. Yöneten Mehmet Burhan Genç. Söle inen bir nurdu o, yaratandan belgelerle, haber veren kıyametten insan olana, cennetten ve özgürlükten kutsal müjdelerle gelen, merhametin, adaletin, direnişin peygamberi, bulutların ve göklerin yollarına eğildiği, sözleri evrenin nabzında atan o ki Allah'ın ...en güzel hediyesi. Ve etrafında halka halka Allah'ın çağrısına gelenler, bağlılığın, yürekliliğin, dirilişin ufukları, kutlara baş kaldıran aynı acının çocukları, işkenceden, Bedirden, Uhud'dan birer belgedir, yaraların damar gibi sardığı bedenleri... Allah'ın peygamberine siper olanlardır onlar. Hep ona dönüktür. Habercilerin en güzeline dönüktür yüzleri. Allah yolunda hicretin altıncı yılı. Allah'ın diniyle nurlanan Medine'de yürekler Allah'ın peygamberine dönük yine. Ve müjdelenmekte. Rüyamda gördüm dedi Resulullah. Yakında Mekke'ye gireceklerdi. Tavaf edecekler, kurbanlar keseceklerdi. Müjdeleyen Allah'ın Resulü'ydü. Mekke, mallarını, ailelerini, çile ve işkence dolu yıllarına bıraktıkları Mekke. Gerçekten girebilecekler miydi oraya? Ama müjdeleyen Allah Resulü ise girecekler demektir. Şerefle, esenlikle. Resulullah'ın yüzüne baktıkça tatlı bir heyecan sarıyor sahabilere. Haberciler koştular civardaki kabilelere. Katılmak isteyenleri çağırdılar. Nasıl? Muhammed bizi atlarla ve silahlarla destekli bir kavimle çarpıştırmak mı istiyor? Muhammed ve arkadaşları boğazlanacak yemlik develer gibiler. Yanlarında silahları yok. Sayıları da çok az. ...onlar bu seferden asla sağ dönemezler. Biz katılmıyoruz. Barışçı niyetlerle mi gidiyorlar? Sadece Kabe tavaf edilip gelinecekler. Bu güzel niyetin bir işareti olarak da... ...silahsız gidiyorlar. Kuzum bunlar akıllarını mı yitirdiler? Mekkelilerin onlara kucak açacaklarını sanıyorlar. Biz Bekiroğulları katılmıyoruz. Bedir'de öldürülen akrabalarının intikamını almaya... ...and içmiş büyük bir topluluğun üzerine gidiyor bunlar. Çıldırmışlar Hazırlan ya saat Hazırlan ya Büsr Hazırlanın Allah'ın dostları Kabe'yi Allah'ın kutsal evine tavaf için hazırlanın Allah'ın elçisinin Müjdelerine hazırlanın 1500 ışık adımlıyor Mekke ile Medine arasını. Kumlar yeniden tanık oluyor büyük bir yürüyüşe. Sabredenlere müjdele, onlar filizini çıkarmış bir ekine benzerler buyuran Yüce Allah güçlendirir onları. Büyür gövdeleri Allah'ın çağrısıyla çölde yeşeren başakların. Dikilirler küfrün ve zulmün karşısına. Oraya... Bunlarla güneşin birleştiği ufka bakıp göğüs geçiriyor Hz. Ömer, Hz. Ali ya da bir başka sahibi. Bir gün Mekke'ye girecekler miydi? Ellerinde Allah'ın sancaklarıyla, yürekler fetih için bu bir adımdır diye atıyor. Gözler herkese pırıltılı bir huzur serpen Resulullah'ın mübarek yüzüne bakıyor. Ya Resulullah! Keşke yanımızda silah taşısaydık. Şüpheli bir tutum gösterdikleri takdirde üstlerine yürürdük. Ben, dedi Resulullah, ben ancak umre ziyaretine niyetlenerek yola çıktım. Silah taşıma. İlkin Zülhüleyfe'de mola verdi İslam kafilesi. Peki ya Resulullah? anam babam sana feda olsun. Gizlice Mekke'ye gireceğim, senin umre yapmak istediğini etrafa yayacak... ...tavır ve davranışlarını gözleyip geri döneceğim. Hemen gidiyorum. Telaşlanıyor Telaşlanıyor kafirler. Korkularını birbirlerinden gizliyorlar. Zaten onlar gizleyen, inkar eden, inanmayan, gerçeği kabul etmeyenlerdir hep. ...meseleyi hepiniz biliyorsunuz. Muhammed Umre'yi yapmak bahanesiyle... ...sanırım askerlerini Mekke'ye sokmak istiyor. Mekke'ye barışla bile girse... ...aramızda savaştan başka bir şey olmayacaktır. Andolsun ki kımıldayan gözlerimiz... ...bulundukça buna izin verilmeyecektir. Pekala, tamam. Görüşleriniz neler? Ne yapalım? Bence vakit geçirmeden bir ordu hazırlayalım. Bence de. Ümeyye'nin oğlu Safan... ...Sühel ve Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e bu işi yürütürler. Kabul, böylesi uygundur. Tamam, bu iyi olur. Safan bu işi becerir. Evet Safan, sen ne diyorsun? Pekala, size danışmadıkça hiçbir şeye kalkışmayacağız. Biz 200 atlıyı hemen Muhammed'in yolu üzerindeki Kura Ulgamime göndermeyi ve iyi bir savaşçıyı da başlarına komandan tayin etmeyi uygun buluyoruz. Evet, ama iyi olur, uygundur. Önce de. Ya Resulallah, casusluk için Mekke'ye gönderdiniz Büs bin Sufyan döndü. Ey Büsr, arkandakilerden ne haber diye sordu peygamberimiz. Ya Resulallah, geldiğini duymuşlar. Üzerlerine zorla gideceğinden korkuyorlar. Sana karşı ahabiş ve kendilerine bağlı kabilelerle ittifak kurmuşlar. Halid bin Velid komutasında 200 kişilik suvari birliğini Gamime gönderdiler. Dağ başlarına gözcüler diktiler. Seni ve arkadaşlarını Mescid-i Haram'dan men etmek için... ...Beldah Vadisi'ne kadar gidip orada çadırlarını koydular. Ya Resulullah, sana karşı güçlü bir yığınak yapmışlar. Mutlaka seninle çarpışacaklar. Seni Mekke'ye sokmamak için and içmişler. Eğer çarpışacaklarsa dedi Resulullah. Kureyş müşrikleri kendilerinde bir kuvvet mi var sanıyorlar? Vallahi Allah'ın yaymak üzere beni gönderdiği dini... ...hakim ve üstün kılıncaya... ...başım gövdemden ayrılıncaya kadar... ...onlarla çarpışmaktan geri durmayacağım. Ve yola devam emrini verdi. Yolda yönlerini değiştirdiler. Böylece Gamim'de bekleyen Halid'in süvarileriyle karşılaşmadılar. Gamim yakınlarında bir yerde konaklayınca... ...Resulullah sahabileri topladı. Önce Allah'a hamd etti. Kureyş müşrikleri... ...kabilelere etli yemekler yedirip... ...bizi Allah'ın evini ziyaret etmekten alıkoymak istiyorlar. Görüşleriniz nelerdir? Diye sordu. Önce Ebu Bekir kalktı. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ya Resulallah... ...sen şu mescidi haramı ziyaret etmek için yola çıktın. Ne kimseyi öldürmek ve ne de kimseyle çarpışmak istersin. Sen Kabe'ye doğru yürü. Kim bizi Kabe'den men etmeye kalkarsa biz de onunla çarpışırız. Ya Resulallah. Biz Mekke'ye doğru yürümeyi uygun görürüz. Şüphesiz Allah senin yardımcındır." dedi Hazreti Ebubekir. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ya Resulallah. Biz sadece umre için buraya geldik. Kimseyle çarpışmaya gelmedik ama eğer engel olurlarsa onlarla çarpışırız. Hadi öylesin. dedi Resullullah. Allah'ın adıyla yürüyün. Ve Mekke sınırlarına eriştiklerinde peygamberimizin devesi Kusva durdu. Niye durdu bu deve? Niye garip. Birden bire çakıldı kaldı. Kusva niye huysuzluk etmeye başladı? Hayır dedi Resulullah. Kusva huysuzluk etmez. Vaktiyle fili Mekke'ye girmekten alıkoyan güç... ...şimdi de Kusva'yı engelledi. Her şeye gücü yeten Allah'a yemin ederim ki... ...Kureyş bugün Allah'ın üstün saydığı... ...ve akrabayı gözetici nitelikte her neye beni çağırırsa... ...bu çağrılarını kabul eder ve isteklerini yerine getiririm. Allah'ın dilediği gerçekleşiyordu. Bir zamanlar Kabe'yi yıkmak için gelen ve ebabil kuşlarınca dağıtılan ordunun en önündeki fili durduran kuvvet deveyi de durdurmuştu. İslam kafilesi çekilip Hudeybiye'de konakladı. Ölü bir kuyunun başında konaklamışlardı. Su sıkıntısı baş gösterince Resulullah dua etti. Ve Allah ölü kuyuya hayat verdi. Kuyudan kabaran lütuf suyunu içtiler ve şükrettiler Allah'a. I'm gonna take you Esselamu aleyküm ya Resulallah. Biz Huza'a kabilesindeniz. Ben Büdeyil bin Berka. Buraya... Buraya niçin geldiğinizi sorabilir miyiz? Onlar kabileleri sana karşı çağırmışlar... ...ve kadınları, çocukları, develeriyle birlikte... ...Hüdeybiye'nin diğer sulak bölgesinde bekliyorlar. Sizinle mutlaka çarpışacaklardır. Biz kimseyle çarpışmak için gelmedik, dedi Resulullah ve devam etti. Sadece umre yapmak, Allah'ın evini ziyaret ve tavaf etmek üzere geldik. Ama bizi bundan alıkoymaya kalkışırlarsa çarpışırız. Savaşlar Kureyş'i çok yıprattı. Eğer isterlerse onlarla bir barış süresi tayin ederim. Bu süre içinde benden emin olurlar. Benimle diğer halkın arasına girmesinler. Eğer ben halka İslam'ı kabul ettirirsem ve eğer Kureş müşrikleri de halkın girdiği dine girmeyi arzu ederlerse, girebilirler. Yok eğer sandıkları gibi ben üstün gelemezsem, onlar da rahata kavuşmuş olurlar. Eğer müşrikler böyle bir barıştan kaçınırlarsa, varlığımın ve mutlak gücün sahibi olan Allah'a yemin ederim ki, şu yaymaya çalıştığım din uğrunda, ...başım gövdemden ayrılıncaya kadar... ...onlarla çarpışacağım. O zaman Allah da... ...bana yardım edeceği hakkındaki... ...vaadini mutlaka gerçekleştirecektir. Bu sözlerini onlara ileteceğim. Ey şuraya bakın... Kim bu gelenler? Bunlar bu değil ve adamları. Mutlaka bizden bilgi almak için gelmişlerdir. Bilirsin... ...Muhammed'in taraftarıdırlar. Kimse onlara bir şey sormasın. Biz... ...Muhammed'in yanından geliyoruz. Ondan bir haber sormayacak mısınız? Hayır istemiyoruz. Ondan gelecek habere ihtiyacımız yok. Ama ona söyle... ...ne bu yıl... ...ne de hiçbir zaman bizden bir tek kişi sağ kalmayıncaya kadar... ...sakın Mekke'ye girmeye geltenmesin. Şaşılacak şey. Ne diye onları dinlemiyorsunuz? Eğer söyleyecekleri hoşunuza gider, işinize gelirse kabul edersiniz. Yoksa bırakırsınız. Böyle dik kafallık edenler hiçbir zaman rahat yüzü görmezler. Muhammed'in bir sözü var. Size nakletmemi ister misiniz? Hayır istemiyoruz. İhtiyacımız yok. Susun! Evet bu değil. Söyle bakalım. Ne diyor Muhammed? Diyor ki... ...biz kimseyle çarpışmak için gelmedik. Sadece umre yapmak... ...Allah'ın evini ziyaret... ...ve tavaf etmek üzere... Müdeyil'in sözleri bitince Mesud'un olur ve ayağa kalktı. Dinleyin beni. Ben hepinizin evladı sayılırım değil mi? Yine hepiniz de benim babam sayılırsınız. Söyleyin, beni herhangi bir kötülükle suçlayabilir misiniz? Doğrusu seni hiçbir kötülükle suçlayamayız. Hayır, öyle bir şey diyemeyiz. Seni iyi bir insan olarak tanırız. Öyleyse beni dinleyin. Müdeyil'in getirdiği teklifi kabul edin. ...gidip sizin adınıza onunla konuşmama izin verin. Ben krallar görmüş... ...onlarla konuşmuş bir adamım. Beni Muhammed'e gönderin. Ya Muhammed... ...bir takım insanları başına toplamış... ...sonra da onları kavminin ve kabilenin karşısına getirmişsin. Ben kavmin olan Kâ Lüeyl ve Amir bin Lüeyl kabilelerini... ...Hüdeviyye'nin kesilmeyen sularının başında... ...sana karşı birçok kabileyle de anlaşmış vaziyette bırakıp geldim. Seni oraya sokmamak için ant içmiş bulunuyorlar. Ey Urve diye başladı konuşmaya Resulullah. Biz çarpışmak için gelmedik. Umremizi yapmak ve kurbanlıklarımızı kesmek istiyoruz. Kavmime söyle, şüphesiz ki savaşlar onları yiyip tüketmiştir. Anlaşmak için bir süre tayin edirsin. Böylece nesilleri artmış ve emniyet içinde olurlar. Ya çarpışırlar ya da hep birden esenlik dairesine girerler. Sen onlarla çarpışmaya kalkışırsan başına iki şeyden birisi mutlaka gelecektir. Birincisi, sen hiç Araplardan kendi kavmini, kendi kökünü kazıyan bir kimsenin çıktığını duydun mu? İkincisi, bu etrafındakiler seni terk edip dağılacaklardır. Gerçi yanında Mekkeli ve Medineli bazı önemli insanlar görüyorum ama... ...etrafın her biri bir yerden gelmiş devşirme, başları sıkıştığında kaçabilecek ayak takımıyla dolu. Yemin ederim ki bunlar yarın seni yalnız bırakacak. Allah'a imanın ne olduğunu bilmeyen Urve bin Mesud konuştuğu sırada... ...Hazreti Ebu Bekir peygamber efendimizin arkasında ayakta duruyordu. Asaba dil uzatmayı bırak dedi Hazreti Ebu Bekir. Biz mi onu yalnız bırakacağız? Bu da kim? O Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'dir. ...bak Urve geri geldi. Muhammed ne dedi acaba? Kureyşliler... ...bilirsiniz ki... ...siz öldükten sonra ben de yaşamak istemem. Ben vaktiyle elçi olarak... ...birçok hükümdarın huzuruna çıktım. Kaiser'in, Kisla'nın... ...Necaşi'nin huzuruna çıkmış bir adamım. Vallahi... ...ben bunlardan hiçbir hükümdarın adamlarının... ...hükümdarlarına... Muhammed'in asabının Muhammed'i sayıp sevdikleri gibi hürmet ettiklerini görmedim. Muhammed'in asabından herhangi birisi konuşacağı zaman ondan izin istiyor. İzin verirse konuşuyor, vermezse susuyor. Allah'ı aksırır öksürürken onun tükürüğü sıçrasa ashabı hemen elleriyle onu yüzlerine sürüyorlar. Muhammed bir şey buyursa yerine getirmek için üşüşüyorlar. ...onun yanında konuşurlarken seslerini yükseltmiyor... ...duydukları saygıdan dolayı yüzüne dikkatle bakmıyorlar. Etrafındakiler onu asla yalnız bırakmayacak. Bir kılını bile teslim etmeyecek... ...ve kimseyi onun tenine dokundurmayacaklar. İyi düşünün. Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu teklif ediyor. Hemen kabul edin bunu. Üstelik... ...korkarım ki halk sizi değil... ...onu destekleyecektir. Bir daha böyle konuşma. Eğer senden başkası söyleseydi... ...onu rezil ederdik. Muhammed'i bu yıl Umre'den alıkoyacağız. Peygamber Efendimiz de onlara... ...Kıraş adında bir sahabeyi elçi olarak gönderdi. Fakat müşrikler... Elçinin devesini kestiler ve onu öldürmeye kalktılar. Hıraş orada bulunan bir yakınının himayesiyle kurtulup geri dönebildi. Peygamberimize gelerek olanları anlattı ve ''Ya Resulallah sen onlara oradaki koruyucuları benimkilerden daha çok olan birisini gönder.'' dedi. Mekkelilerin önemli müttefiklerinden bir kabilenin reisi olan Uleys de Müslümanları görmeye gitti. Bir süre onları seyretti. Çok etkilenmişti. Geri döndü ve Mekkelilerle konuştu. Dinleyin Kureyşliler. Onları gördüm. Kurbanlıklarını hazırlamış ve ihrama girmişlerdi. Belli ki niyetleri sadece Kabe'yi tavaf etmek... ...Muhammed'in Kabe'den alıkonulmasının asla doğru olmadığına inanıyorum. Huleys ne oldu? Sen de mi korktun? Topu topu üç beş baldırı çıplak. Niye kaçıyorsun? Niye onları Kabe'ye sokalım? Onlar ilahlarımıza saygısızlık ettiler. Aramıza nifak soktular. Bunlar sizin meseleniz. Onları ibadetlerinden alıkoymak zulümdür. Bu zulme ortak olmaya hiç niyetim yok. Gerekirse kavimle beraber geri dönerim. Ey Huleys çabuk karar verme. ...tekrar elçi gönderip ne düşündüklerinden emin olalım. Müşrikler buleysi yatıştırdıktan sonra... ...arka arkaya iki elçi daha gönderdiler. Elçiler aynı haberlerle geri döndüler. Ama onlar... ...Müslümanlarla barış yapıp... ...onları Mekke'ye sokmayı bir türlü gururlarını yediremiyorlardı. Sonunda... Peygamberimiz Hazreti Osman'a elçi olarak gönderdi. Hazreti Osman tüm ileri gelenlere Resulullah'ın İslam'a çağrısını, Umre için geldiğini, kendisine engel olurlarsa bunun onlara çok pahalıya mal olacağını ve engel de olamayacaklarını bildirdi. Reddettiler. Resulullah'ın birdenbire üstlerine gelip kendisine engel olmamalarını istemesi gururlarına dokunuyordu. Daha sonra Hazreti Osman Mekke'ye girdi... ...ve oradaki Müslüman ailelerle gizlice görüşmeler yaptı. Demek... ...demek Mekke'de imanımızı gizlemeyeceğimiz bir günün gölgesi düşmüş üzerimize. Demek... ...demek Mekke fetholamayacak. Allah sana şükürler olsun. Ya Osman... ...Resulullah'a söyle... ...onu Hudeybiye'ye indiren Allah... Mekke'nin içine sokmaya da kadirdir Şükürler olsun Şükürler olsun Şükürler olsun Osmanlı ve beraberindeki Müslümanları öldürmüşler. Toplanın Allah'ın kulları, toplanın. Resulullah herkesi kendisine beyat etmeye çağırıyor. Kalkın, herkes semure ağacının altına. Resulullah beyata çağırıyor. Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar Ey saflarda omuzları birbiriniz saranlar Ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar Ey tek yürek geceleri aralayan secderler, Uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı Kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı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 Ve Rahman ve Rahim olan Allah buyurdu ki Gerçekte sana ellerini verenler Allah'a boyun eğip ellerini vermiş sayılırlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. Verdiği sözden dönen ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözde duranlara Allah büyük bir ecir verecektir. Herkes Allah Resulü'nün elini tuttu ve yemin etti. Sonra Resulullah sol eliyle sağ elini kavradı ve bu dedi, bu da Osman'ın beyatıdır. Süheyl bin Amr ve Huaytıp olanları bir tepeden dehşetle izliyorlardı. Şuraya bak, Muhammed'in başına üşüşmüş ne yapıyorlar öyle? Beyat ediyorlar. Bir savaş hazırlığı bu. Müminler birden uzaktan Hazreti Osman'ın kendilerine doğru geldiğini gördüler. Çok sevinmişlerdi. Demek öldürüldüğü haberi doğru değildi. Heyecanla karşıladılar onu. Hazreti Osman derhal Resulullah'ın yanına gitti ve o da bead etti. Yanındaki Müslümanları Mekkeliler rehin almışlardı. Evet Sühey, sen, Uvay Tıp ve Mikrez, Muhammed'e gidin ve onunla bir barış imzalayın. Yapacağınız anlaşmada mutlaka kendisinin bu yıl Mekke'ye girmeyeceği hükmü bulunsun. Yoksa üzerlerine yürüyüp boyun eğdirdiler diye Araplar bizi dillerine dolarlar. Hemen gidiyoruz. Müslümanlar Resulullah'ın önünde halkalanmışlardı. Hazreti Ali peygamber efendimizin hemen önünde oturuyordu. Abdat bin Biş ve Selem'e silahlanmış Resulullah'ın arkasında bekliyorlardı. Süheyl ve beraberindekiler gelip oturdular. Bizden bir gece gelip size saldıranları... Abdat bin Biş müdahale eder. Resulullah'ın yanında sesini kız. Bizden gelip bir gece size saldıranları salıvermenizi istiyoruz. Onlar kimseden emir alıp gelmediler. Akılsızlık etti. Mekke'de tuttuğunuz sahabelerim salı verilmedikçe dedi Resulullah. Bu adamları salma. Anlıyorum. Adil olan da budur. Süheyl yanında gelenleri Mekke'ye gönderip rehin alınan Müslümanları serbest bıraktırdı. Tanıyorum anlaştık. Kalem getirilsin de anlaşma metnini yazalım. Yaz dedi Peygamberimiz Hazreti Ali'ye. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Biz bunu bilmiyoruz. Yalnızca Allah'ın adıyla diye yazılsın. Peygamberimiz... ...bu da iyidir dedi ve öyle yazdırdı. Bu... Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın üzerinde anlaştıkları ve... Olmaz. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık sana karşı koymazdık zaten. Abdullah oğlu Muhammed diye yazılsın. Ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi Resulullah. Siz inansanız da yalanlasanız da. Ya Ali öyle yaz. Abdullah oğlu Muhammed yazdırmak peygamberliği gidermez. Sahabiler duruma çok içerlediler. Bu ilk anda bir taviz gibi görünüyordu. Onurlana dokunmuştu. Hayır dedi Hazreti Ali. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın Resulü ifadesini silemem. Sonra Resulullah yazıyı göstermesini istedi ve kendi eliyle sildi. Yerine Abdullah oğlu Muhammed yazdırdı ve anlaşma maddeleri yazıldı. Buna göre on yıl boyunca savaş olmayacak, herkes emniyet içinde olacaktı. İki taraf birbirine ihanet etmeyecek, dileyen kabileler Müslümanlarla, dileyenler de Kureyşlilerle anlaşabilecekti. Anlaşmanın en önemli iki maddesi de şunlardı. Müslümanlar bu yıl geri dönüp ancak gelecek yıl umre yapabileceklerdi. Diğer madde ise, Velilerinin izni olmadan Muhammed'e gelenler iade edilecek... ...Muhammed'den ayrılıp Kureyş'e katılanlar iade edilmeyecekti. Bir Müslüman müşriklere nasıl iade edilir? Ya Resulallah bunu da yazdıracak mısın? Resulullah gülümsedi ve evet dedi. Bizden onlara gidenleri Allah bizden uzak kılsın. Onlardan bize gelip de iade edeceklerimize gelince... Allah kendilerini biliyordur. Onlar için de bir genişlik, bir çıkar yol yaratacaktır. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Ben ben Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendelim. Senin Allah Resulü olduğuna iman ettiğim için Mekkeliler Mekkeliler beni hapsetip zincire vurmuşlardı. Sana kavuşmak için her gün dua ettim Allah'a Kabe'yi tavaf için geldiğini duyunca da Zincirlerimi kırıp kaçtım Seni gönderen Allah'a şükürler olsun Size, size katılmaya geldim ya Resulallah İşte ey Muhammed Anlaşma gereğince bana geri vereceklerinin ilki Oğlum gelmeden önce anlaşma hükümlerini kararlaştırmıştık Ya Süheyl Sadece onu anlaşma dışı sayalım Daha anlaşmayı imzalamadık Dedi peygamberimiz Hayır Seni ahdinde durmaya davet ediyorum O gelmeden önce Anlaşmayı kararlaştırmıştık Müslümanlar Yanınıza Müslüman olarak geldiğim halde Şimdi beni iade mi ediyorsunuz Dinimden döndürsünler Bana işkence etsinler diye Geri mi çeviriyorsunuz beni Sabret Ebu Cendel dedi Resulullah. Allah'tan bunun mükafatını iste. Şüphesiz Allah... ...sen ve senin gibileri için... ...bir çıkar yol yaratacaktır. Biz bu kavimle bir anlaşma imzaladık. Verdiğimiz sözde durmamak... ...bize yaraşmaz. Ey Muhammed... ...senin hatırın için ben ve Mikrez... ...onu himayemizi alacağız. Ona işkence yaptırmayacağız. Uvaytıp gerçekten bu sözünü tuttu... Ve Ebu Cendel'i bir çadıra hapsetti. Kimseye dokundurtmadı. Bu barış müminlere çok ağır gelmişti. Hani Resulullah onlara Mekke'ye gireceklerine vaat etmişti? Neden böyle bir şartı taşıyan bir anlaşma kabul ediliyordu? Hazreti Ömer Resulullah'a neden Allah onlarla aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz? Neden dinimizi küçük düşürmeye meydan veriyoruz diye sordu. Ey Hattab'ın oğlu ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bu barışı yapmakla Allah'a karşı gelmiş değilim. ''Benim yardımcım odur.'' Dedi Resulullah. Hani tavaf edecektik sorusuna da şöyle cevap verdi. ''Ben size Mekke'ye bu yıl gireceğinizi vaat etmedim. Tekrar ediyorum. Sen muhakkak Allah'ın evine girecek ve onu tavaf edeceksin.'' Bu barışta bir imtihandı. Yarının ne getireceğini ancak Allah ve onun bildirmesiyle Resulü bilirdi. Bu barışın onun Allah'ın Resulü olduğuna bir delil olduğu zamanla anlaşılacaktı. Bu barış insan aklının tedbirleriyle peygambere inen vahyin arasındaki farkı açık seçik ortaya koyacaktı. Sonra dönüşte Gamim civarında Resulullah'a Fetih Suresi vahyolundu. Ve Resulullah sahabileri toplayıp biz sana gerçekten apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olanı bağışlasın. Ve sana olan nimetini tamamlasın. Ve seni doğru bir yola iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zafer versin. O imanlarına iman katsın diye müminlerin kalplerine huzur indirdi. ''Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.'' diye başlayan sureyi okudu. Rahatladı, huzurla dolu olarak Medine'ye geri döndü müminler. düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına ümit yerlerim ve sevda güvercinim neyler şehidim inci taktına hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına ümit yerlerim Dur dur gül ergenim neyle şekiliminci söyleyin ona kardeşin özver seni Oh. Sure. ...ben ve arkadaşım Mekke'den geliyoruz. Bizden Ebu Basir... ...Müslüman olup size katıldı. Velileri onu iade etmen için... ...bizimle bir yazı gönderdiler. Ya Resulallah... ...bana işkence etsinler diye mi iade ediliyorum? Ey Ebu Basir... ...git diyorum sana. İç şüphesiz Yüce Allah... ...size bir çıkar yol yaratacaktır... ...buyurdu Peygamberimiz... ...ve Ebu Basir'i onlara teslim etti. Yürürlerken... Bir mümin yaklaştı yanlarına ve Ebu Basir'i teselli ediyormuş gibi yaptı. Ebu Basir, Allah şüphesiz sana bir çıkar yol yaratacaktır. Yerine göre bir adam bin adamdan daha hayırlı olur. Git işini gör. Ne oldu? Şu ilerideki konak yerinde duralım. Evet biraz dinlensek iyi olur. Yanımda yiyecek bir şeyler var. Buyurmaz mısınız birlikte yiyelim? Sağ ol doğrusu bunu reddedemem. Arkadaş senin adın ne? Ben Cabir'in oğlu Huneys'im. Ey ne Huneys bin Cabir. Şu kılıcın çok keskin görünüyor. Elbette. Ben de öyle sanıyorum. Bu kılıç çok iyidir. Ben çok denedim. Çok kafayı uçurdum bununla. Şu kılıca ben de bir kere yakından bakabilir miyim? Al bak da kılıç gör. Ver bakalım. Ha, çok güzel bir kılıç. Ol sana! Kafa işte böyle uçurulur. Eyvah! Nasıl yaptın bunu? Huneys'in Bu arkadaşı korku içinde kaçtı ve Medine'ye geldi. Adamınız arkadaşımı öldürdü. Ben zor kaçtım elinden. Az sonra Ebu Basir de elinde kılıçla çıka geldi. Ya Resulallah... ...sen üzerine düşeni yaptın... ...beni iade ettin. Allah da beni onlardan kurtardı. Resulullah... ...ne adam yahu. Sanki savaş kızıştırıcısı. Ele yanında birkaç adam da bulunsa... ...elinden gelmeyecek şey yok. Dedi... ...ve ona istediği yere gitmesini söyledi. Ebu Basir Medine'den çıktı... ...deniz sahili olan İis Vadisi'ne gitti. Kureyşlilerin Şam ticaret kervanlarının yolu buradan geçerdi. Hazreti Ömer, Mekke'deki müminlere... ...Peygamberimizin Ebu Basir hakkındaki sözlerini... ...bir mektupla bildirince... ...birer birer kaçıp Ebu Basir'in yanına gittiler. Gidenlerin ilki Ebu Cendel'di. Sayıları kısa zamanda üç yüzü buldu. Ebu Basir'i imam seçtiler. Onlara cuma kıldırıyor, komutanlık ediyordu. Bu Müslümanlara daha sonra ilk İslam gerillalara denilecekti. Ebu Basir komutasındaki bu Müslümanlar... ...Mekkelilerin ticaret kervanlarını basmaya... ...yakaladıkları müşrikleri öldürmeye başladılar... Sonunda müşrikler Resulullah'a bir yazı göndererek anlaşmanın o maddesinin değişmesini rica ettiler. Resulullah bunu Ebu Basir ve arkadaşlarına bir mektupla bildirdi. O sırada Ebu Basir ölüm döşeğindeydi. Mektubu göğsüne bastırdı ve ruhunu teslim etti. Ebu Cendel ve diğerleri de Medine'ye geri döndüler. ...artık İslam daveti yeni bir devreye girmişti. İslam'la mücadelenin başını çeken Mekkeli müşriklerin... ...Müslümanlarla barış imzalaması... ...çevre kabileler üzerinde çok olumlu bir havanın doğmasına ulaşmıştı. Artık İslam, siyasal ve sayısal olarak hızla gelişiyor, güçleniyordu. Udeviye Anlaşması bir zaferler zincirinin arefesi olmuştu adeta. Resulullah, hükümdarlara davet mektupları gönderiyor... İslam kabileler arasında da durmadan yayılıyordu. Artık İslam'ın sadece iki azılı düşmanı vardı. Bedeviler ve Yahudiler. Güçlü Hayber kalesine sığınmış, peygamberliği tekerlerinde zanneden, her fırsatta İslam'a düşmanlık ve kötülükten geri durmayan Yahudiler. Allah'ın sana ve müminlere yeryüzünde düşmanlıkta en şiddetli olanlar diye tarif ettiği Yahudiler. Ve bir sabah gün ağrırken Yahudiler Allah'ın adaletiyle burun buruna geldiler. Başlarında Resulullah'la İslam ordusu Hayber'i kuşattı. Allah'ı ve peygamberini seven, Allah'ın ve peygamberin de onu sevdiği birisine verilecektir sancak. Ya Resulallah diyecektir Hazreti Ali. Onlar bu sancağın altına girinceye dek onlarla savaşacağım. Ve... Bir hikmet daha noktalanacaktır Resulullah'ın dilinde. Onları Allah'ın dinine davet et. İçlerinden birisinin senin vesile olmanla hidayete ermesi... ...senin için binlerce kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Ne ganimet ne de para ya da şöhret için. Yalnız Allah için... ...barışın ilk yılı dolmuştur. Müminler gelip Kabe'yi tavaf ederler. Vakur haşmetli. Beyaz ihranları... ...yeşermekte olan Allah'ın dinini... ...parıldatan bir güneş gibiydi. Söyle ey şair. Sözlerin kafirleri oklardan... ...daha çok yaralıyor. Tekrarla ey şair. Allah'tan başka ilah... ...Ondan başka mabud yoktur. Bir olan O... Vadini gerçekleştiren, kuluna yardım eden O. Odur güçlendiren askerlerini, toplanmış düşmanın bozguna uğratan. Tekrarladı Abdullah bin Revaha. Tekrarladı tavaf eden müminler. Umre bitip de Mekke'den çıkarlarken... ...Hazreti Hamza'nın küçük kızı şöyle bağırdı arkalarından. Amca, amca beni bırakma. Onu da aldılar yanlarına. Ayak sesleri arkalarında bıraktıkları Allah'ın evine gelecekler diyordu. Zafer, zaferler ve Mute'de kudurgan bir deniz gibi saldıran yüz binden fazla Rum ordusunu üç bin kişilik İslam ordusu darmadan etti. Zafer, müjdelenip şehadet şerbetini içen bahtiyar sahabeler. Zaferler Allah'ın dinine. Hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'a. Yalnız ve yalnız ona inanmanın ve güvenmenin neveleri zaferler. Senbedumsa tüm bedenim sen ki senbedumsa bedenim kurtul gel bizem imanımla yücesen yücesen var şanım yücesen yücesen aşağı.